cinayet Yazan: Marcel Pierre Çeviren ve radyoya uygulayan: Asuman Yakut Yöneten: Metin Çoban Efektör: Erhan Mesutoğlu Oynayan sanatçılar: Komiser Timoçin Caymaz, Delmod Enis Fosfor oldu, Arman Ekrem Gümer, Antonio Nevjet Yakın, Whisky Sezai Altekin, Bayan Gaston Tomlis Incer, Jibal Zehni Göktay, Gladys Bedia Ener, Emilien Ayşegül Yaçın, Hajjan Ahmet Gülhan. Ona gönderilen şu pusulaya bir göz atsana Delmot. Bu gece sirkte bir dram oynanacak. Sözü edilen dram trapezci kadının düşmesi olmasın? Sanmam komiserim. Bence bir kaza bayan Gladys'in düşmesi. Yalnız palyaço whisky'nin kadını tokatlaması aklıma takılıyor hep. Haklısınız. Trapezden düşen bir kadının ayağa kalkar kalkmaz tokatlanması garip. Bir şey daha var. Kadın gerçekten düştü mü yoksa bilerek mi aşağıya attı kendisini? Gerekirse bunu öğrenebiliriz. Peki pusulayı gönderen adamın amacı ne olabilir sizce? Kim bilir? Beni burada tutarak başka bir yerde bir iş çeviriyor olabilir. Sizi iyi tanıyan biri mutlaka. <gülüyor> evet. En azından boş zamanlarımız sirkte geçirdiğimi biliyor. Ne olursa olsun bu pusulayı ciddiye almak zorundayız. Ben sirkin yöneticisi Bay Arman'la görüşeceğim. Sen de çevreyi bir gözden geçiriver. İyi akşamlar Bay Arman. Oh, i̇yi akşamlar komiser Lambert kadının sağlık durumu nasıl bayanlar? bayan? Bayan Gildes'i mi soruyorsun? Şu anda barda içkisini yudumladığına bahse girelim Üzgün mü? Üstü de durmaya değmez Sevgilisi palyaço viskiye poz için rahatlamıştır bile Viski sevgilisi miydi? Evet Zaten bu son geceler delirtir insanı Kulislerdeki karmaşayı görmediniz mi? İnsan adım atacak yer bulamıyor Gösterisini bitirenler eşyasını toplayıp dengini hazırlıyor. Taşraya ya da başka ülkede gidecek çoğun. Demek bazıları için bu son gece. Evet, bizim meslek böyledir işte. Birileri gider yerine yenileri gelir. Sürer gider böylece. Sürekli yenilik yapmak zorundayız komiserim. Yoksa yürümez bu işler. <gülüyor> Paliocholarınız her gece bu kadar tabak kırdığına göre... ...sizin bir de tabak fabrikanız olmalı. Hayır, o işi kendileri görüyorlar. Bit pazarın altını üstüne getiriyorlar... ...eski ve ucuz tabakları bulabilmek için. 28 gün süren haftada 11 gösterinin yapıldığı bir program için ne kadar tabak gerektiğini varın hesaplayın. <gülüyor> Bana izin komiserim, rol sıram geldi. Rica ederim buyurun. Ben de bu köşeden sizi izleyeceğim. Bu ne savurganlık böyle? Amaçınız beni batırmak mı sizin? Derdeyse 40 tabak kırdınız. Hata benim değil patron. Daha ne gösterisinden söz ediyorsunuz siz Başka tabak kırmanıza izin yok Aaa bu defa tabak da kırmayacağız Hey viski Bunlardan hey. da nerelere satılır böyle Viski hey. Buraya gel Ne büyük yetenekler olduğunuzu gösterelim Bay Arman'a Antalya Bana ne yaptıracaksın yine biraz Bay Arman yalnız da bu var mı Evet al işte Hayır hayır bana değil Yakıp viskiye verin bunu ya, Ne yapmak niyetindesin? Sen yani kıpırdamayınç. Büyük bir ustalık gösterisi sunucağız. Geri geri gidip işen alacağım. Ateş edip elindeki bubu söndüreceğim. Aaa! Elindeki bubu mu ateş edeceksin? Evet! Çıldırdın galiba! Canımı sokakta bulmadım ben! İmdat! bir adamı dur, öldürecek! Dur dur durdu Aşık Bey! Patronun bizi işten atmaması için bu gösteriyi mutlaka yapmalıyız. Ne? Peki <gülüyor> kabul ediyorum. Yalnız elindeki bubu ne zaman üfleyecektim Antonyo? Osss! Oyunumuzu açık etmesene. Hem bunu bilmeyecek ne var? Tam ateş ettirme zaman üfleyeceksin. Anladım Antonio. <gülüyor> hazır mısın? Açlıyoruz. Bir, iki. Bir dakika Antonio. Sen ateş etmeden önce mum gelüzlerden sönersi. Aa ah ya Allah. Şapkanla korursun. Hadi hazır mısın? Hazır. Bir, iki, üç. <gülüyor> Bay patron bize artık işten atmazsınız Sizin gibi cesur adamları nerede bulayım Bayanlar baylar şimdi yeni gösterimize geçiyoruz Vahşi Batı'nın iki ünlü at cambazı <Gülüyor> Komserim, Komiserim lojada ölü bir adam bulduk Heh, Hemen geliyorum Neden ölmüş peki Sol göğsünde bir kurşun yarası var Ne vakit öldüğü belli mi Henüz sıcak biraz önce sanırım Ölürken gören olmamış mı Hayır Nasıl olur binlerce seyircinin önünde tabancayla adam öldürülür de gören olmaz mı İşte İşte öğrenen adam bu komserim. Ee, siz ne diyorsunuz bu işe bayarman e, locanın içi yalnızca sahneden görünür komiserim. Tek başına oturuyormuş. Onu bu durumda bulduk. Hala gösteriyi izliyor sanki. Gülüyor. E, salona kaçta girdiğini gören var mı? Hayır. Peki gece program yürütümünde bir aksama bir değişiklik oldu mu Bay Arman? E, hayır. E, Bayan Gildes'in düşmesi dışında herhangi bir terslik olmadı. Bu gece sözleşmesi bitenlerin nereye gittiklerini öğrenebilir miyiz? E, adres bırakanlar olmuştur ama hepsini öğrenmemiz olanaksız. Bu saatte çoğu yola koyulmuştur bile. Cinayetin programın son gecesine rastlaması ne büyük şanssızlık. Ölenin kimliğini saptayabildin mi Delmot? Evet. 52 yaşında Branşo Gaston adında İvto'lu bir tüccar. Cebinde bulduğumuz dönüş biletinden Paris'e üç günlüğüne geldiği anlaşılıyor. Yarın sabah İvto'nun yolunu tut ve bilgi topla. Başla. Bayan Gaston'la mı görüşüyorum? Evet buyurun Ben Paris'ten geliyorum Komiser yardımcısı Delmat. E, buyurun içeri girin Size üzücü bir haberim var Bayan Gaston Metin olun Tanrım yoksa yoksa kocam Evet hanımefendi Kocanız dün gece bir sirkte ölü olarak bulundu oh, Ölü olacağı belliydi zaten Zavallı kocacığım bu da mı gelecekti başına Kocanızı sever miydiniz Bayan Gaston Kusura bakmayın sormak zorundayım Doğrusunu isterseniz Onunla hiç anlaşamadık Beni hep ihmal ederdi Kocanız Paris'e iner inmez Niçin bir sirke gitti acaba Bir kadınla ilişki kurmak amacıyladır mutlaka. Bunun bir rastlantı olduğunu sanmıyorum Katil tarafından oraya çekildi bence Kuşkulandığınız birisi var mı Bu sirk çevresi olunca Herkesten kuşkulanmak gerekir Sirklere düşkün müydü Evet içki içip sirklere gitmek en büyük eğlencesiydi Kasabaya bir sirk gelmeye görsün Güzel kadınların etrafında pervane olurdu zavallı Bu nedenle daha önce başına bir olay gelmiş miydi Hangi birisini anlatayım Daha geçen yaz dayak yedi bu yüzden Ya kimden Fansuiden sirkenin at eğitimcisinden Kocam güzel karısının peşini bırakmayınca Adamcağızın canına yetmiş Basmış kırbacı kocama Fansuiden ha Peki Bayan Gaston verdiğiniz bilgilere teşekkür ederim İşte böyle komiserim anlayacağınız çapkının biriymiş adam Evet böylelerini öldürmek isteyen bir sürü insan olabilir Sanırım ilk yapacağımız iş şu Fansoy'den sirkinin at eğitimcisini bulmak olacak. Evet Delmont. Sen bu sirkin şu anda nerede olduğunu araştır. Başına komiserim. Şey yalnız sirki araştıracağımıza doğrudan doğruya geçen yaz orada çalışan at ile karısını araştırsak daha iyi olmaz mı? Malum bunlar durmadan sirk değiştiriyorlar. Öyle olsun Delmont. Haklısın. Fansoy'den sirkinin 8 Temmuz'da İvto'da olduğunu saptadık komiserim. At cambazı kadın da dün gece gösterilerini izlediğimiz Solon de Arnauville. ...kocasıysa e, Jean de Arden. ...sözleşmeleri sona ermiş mi? Evet, bu sabah Brüksel'e hareket etmişler. <gülüyor> İşe iyi başladık desene Delmont. Evet komiserim, iyi bir gezi fırsatı çıktı bize. Önce cinayet için ne diye... ...bu sirki seçtiklerini çözmemiz gerek? Hem de binlerce seyircinin gözü önünde. Şu anda ne yapmayı düşünüyorsunuz komiserim? Whiskey'nin trapezci kadına... ...attığı tokat aklımdan çıkmıyor. Palyaço ile görüşmek istiyorum. İyi akşamlar komiserim İyi akşamlar biski ee, Şu karşıdaki adamı tanıyor musunuz? Hayır ya sen? Bir gazeteci Bir ara eleştirmenlik yapıyordu Geçen günkü gösterilerimiz üstüne yazdığı yazıda Üçüncü sınıf ahçılar diye söz etmiş bizden Neden? Omlet pişirip tabak kırdığımız için <gülüyor> Hiç de nazik adam değilmiş Alay etmeyin komiserim Neler çektiğimizi bilse yazmazdı böyle ha, Adı ne? Cibar. yazı işleri müdürü de onun bu işlerden hiç anlamadığını fark etmiş olmalı ki sirk ve müzikoller sütununu aldılar elinden. Bir haftadır başka işlerin peşinde dolaşıyor. <gülüyor> Dünkü cinayet üstüne yazdıklarını bir okusaydınız. Ne diyor? Ona göre cinayetin nedeni gizli bir ortaklık öyküsü. <gülüyor> Demek gizli bir ortaklık öyküsü. Gizli bir ortaklık öyküsü ha. <gülüyor> Hadi aşağıya edelim biz. Hoş geldiniz komiserim. Buyurun oturun. Hoş bulduk Antonio. Yeni gösterinizden memnun musunuz? Eh, başlangıç için fena sayılmaz. Hep aklıma takılıyor Whiskey. Unutmadan sorayım. Dün gece bayan Gladys'i niye tokatladın? Sirkte ee, bazı durumlarda katı olmak gerektiğini bilirsiniz. Düştü bir hata yaptı. Cezalandırmaya ne hakkınız var? Onu gezginci bir çadırdan trapeze çıkaran benim. Emeğim var üzerinde. Yeni. Ne işiniz var burada? Bir dakika sakin ol Eski. Hoş geldiniz sayın gazeteci. Kuşkusuz büyük gazeteniz için büyük bir röportaj hazırlamaya gelmişsinizdir yine. Hayır cinayetle ilgili olarak geldim bu kez. Onun üstüne bir yazı döşendiniz yetmedi mi? Bazı eksiklerim var. Dün gece trapezden düşen kadını tokatlamışsınız. <gülüyor> Senden de hiçbir şey saklanmıyor hani. Onu niye tokatladığınızı öğrenebilir miyim? Size konu çıksın diye. Ne anlaşıldı yazdığım eleştiriler yüzünden kızıyorsunuz. Sen bana. o yazdıklarına eleştiri diyorsun. Ha. Dokunma o gitarı. Kızmayın dün geceki cinayeti soruşturmakla görevliyim. Soruşturmak mı? Dua et, komiser var burada yoksa... Aa memnun <gülüyor> oldum komiserim. Soruşturmayı yalnızca gazetem adına yürüttüğümü belirtmek isterim. <gülüyor> Belli oluyor. Size bir sorum olacak Bay Antonio. Dün gece hangi gösterileri sundunuz? Mutfak <gülüyor> gösterileri de. Şapkada omlet, kırılan tabaklar sonra da mum gösterisi. <gülüyor> o tabancayı üstüme tutma sayın gazeteci. <gülüyor> Korkmayın komiserim. Palyacota banyası o. Kapsülata. Bakın. Haklı olduğumu gördünüz. Silahla şaka olmaz. Aa, Tanrım. Kim doldurmuş bunu? Tabancada mermi olduğunu bilmiyor muydunuz? Ee, elbette bilmiyordum. Sayın gazeteci bu gece burada olanlardan tek kelime yazmayacaksınız gazetenize. Özür dilerim ama bu en doğal hakkım benim. Sırası gelince yazmanız için ben size bilgi veririm. Yazarsam ne olur peki? Siz Siz bilirsiniz. Dolu bir tabancayı üstüme tuttunuz bu bir Tabancanın üzerinde parmak izleriniz var bu da iki Tamam tamam sözünü bile etmeyeceğim gördüklerimin Hoşça kalın. İtalyansın değil mi Antonio? Hayır doğma büyüme Paris diyeyim. Peki adın niye Antonio? Bu tatma bir ad Yabancı isimler daha çok tutuyor piyasada Gerçek adını öğrenebilir miyim? Dekat Alay mı ediyorsun? Biz palyaçolar alayın sırasını biliriz komiserim. Adım gerçekten Dekat. Öyleyse söyle bakalım ünlü düşünür dekar. Ee, herkes gibi siz de bana Antonio vergi Bergüme umurundan başı kimse Dekat demez bana. Kimi aramıştınız? Ee, yabancı değil Whiskey. Yardımcım Delmon. <gülüyor> Özür dilerim. Buyurun. Buyurun oturun şuraya. Peki Antonio söyle bakalım. Branche Gaston'u tanıyor muydun? Branche Gaston mu? O da kim? Şu dün gece öldürülen adam. E bunun konuyla ilgisini anlayamadım komiser. Anlatayım. Brancho Gaston'un sizin tabancanızdan çıkan kurşunla öldüğüne inanıyorum ben. Ne? Yani şimdi bir adam mı öldürdüm ben? Ne yazık ki öyle. Gerçi bu şimdilik bir varsayım ama... ...büyük bir olasılıkla dün geceki cinayet böyle işlendi. Saçma! Ben o adamın yüzünü bile görmedim. Ya ama davetiyenizi satmışsınız ona. Evet, devam et Delmock. Gösteri başlamadan 10 dakika önce Mart Sokağı'nın köşesindeki kahvede Antonio'nun brancher Gaston'a bilet sattığını gören tam üç tanık buldum. Doğru mu bu? Yardımcınızın dediği yerde bilet sattığım doğru. Ama bunun öldülen adam olup olmadığını bilemem. Nasıl olur? Onu vurulduktan sonra görmedin mi? Hayır. Tabancamı alıyor musunuz? Evet. Onu kapsille doldurduğuna emin misin? Elbette. Dün gece ateş ettiğinde bir değişiklik hissetmedin mi? Nasıl? Mermi kapsülden daha çok sarsar bileği. Belki ama silahın geri tepme şiddeti her zaman aynı olmuyordu. Niye? E, kapsül pahalı. Özellikle dokuzluklar. Onları işi bittikten sonra atmıyorum. Fitirlerini değiştirip yeniden kullanıyorum. Kovana bastığım barutun ölçüsü her zaman aynı olmadığı için geri tepmesi de değişiyor. Bakıyorum ateşli silahları iyi tanıyorsun. <gülüyor> Kuşağımızın bütün baksız insanları gibi ben de savaşa katıldım. Ayrıca biz palyaçolar, akrobat, canbaz, müzisyen olduğumuz kadar ateşli silahlardan da alırız. Tabancanı dün geceki gösteriden önce mi doldurdum? Hayır. 5 kapsülü bitirmeden doldurmam. Dün gece değiştirmedim. Çünkü 3 kapsül vardı içinde. E, eh, bu da son gece için fazlasıyla yeterli. Öyleyse bu olayda birinin kapsülleri mermilerle değiştirdiğini kabul etmek gerekiyor. Kim, niçin yapar bunu? Bunu ben de öğrenmek istiyorum. Ben de. Ya sen senin de hiçbir şey dikkatini çekmedi mi biski Hayır Merminin bulunamasını da duymadın mı? E, duymadım O gösteride daha çok mumun elimi yakmamasına dikkat ederim e, Sonra bir de finalde orkestranın gürültüsünü düşünün Seni gözlüklü görmeye alışık değilim Antonio Miyop musun? Hem de nasıl? İyi ki yok <gülüyor> Yoksa branşonun yerine mermiyi ben yiyecekmişim Hay Allah bunu nasıl da düşünemedim ha, Antonio iyi dost musunuz biski ile? <gülüyor> o benim dünyadaki en iyi arkadaşım Peki teşekkür ederim ee, Komiserim beni tutuklanacak mısınız? Bunu da nereden çıkardın? E i̇stemerek de olsa bir adam öldürdüm Öyle dememiş miydiniz? <gülüyor> Siz bir artistsiniz Birçok kişi sizi izlemeye geliyor buraya Onları bu zevkten yoksun bırakmak istemem Teşekkürler teşekkürler Bir şey değil Antonio Hoşça kalın. Güle güle, güle, güle. Bürüksel gezisini şimdilik ertelememiz gerekiyor Dalmon. Soruşturma başka bir yöne kaydı çünkü. Antonio Whiskey'i öldürmek istedi. Miyop olduğundan kurşun branşönün göğsüne hesaplandı değil mi? Antonio zeki bir insan. Whiskey'i öldürmek isteseydi hem miyopluğunu hesaba katar hem de yer olarak sirkin pisliğini seçmezdi. Evet ayrıca tabancasının içinde mermi de bırakmazdı. Masum görünmek amacıyla da yapabilir bunu. Eğer öldürmek istediği Branshoy ise o zaman bir suç ortağının da bulunması gerekir. Niçin komiserim? Loja biletleri numarasız çünkü. Bileti kendisinin satmasına rağmen Branshoy'un nereye oturacağını bilemezdi. Suç ortağı yer göstericilerden birisi mi yani? Bu da çok sakıncalı bir şey olurdu. Ayarlanan kişi Branshoy sirke girdiğinde başka birisine yer gösteriyor olabilirdi. Kovanları atmayıp kullandığı doğru olabilir mi? Mümkün. Sen şimdi elde ettiğin diğer bilgileri söyle bakalım Evet e, whisky ile Antonio daha önce çalıştıkları sirkte Emilian adlı bir kadın yüzünden kavga etmişler ha, Kimmiş bu Emilian? Sirk sahibi Canbaz Hacian'ın karısı Oo, bir aşk üçgeni mi yani? Yok hayır kadınla ilişkisi olan Vallahi Allah Böyle bir sen sonra bile Emilian çıktı şimdi Peki Antonio'yu ne diye ilgilendiriyormuş bu konu? Onunki yalnızca meslek kaygısı Kadının kocası Hacian'ın kuşkulanmasından korktuğu için sirkten ayrılmak istemiş Kavgada bundan çıkmış. Hmm, peki sonra? Antonio'nun istediği olmuş. Ayrılmışlar sirkten. Hepsi bu kadar mı? Şimdilik bu kadar. Çok hoş doğrusu. Artistler, memurlar, işçiler, yer göstericiler, müzisyenler, hayvan bakıcıları, binlerce seyirci ve şimdi de bir başka sirkte Hacjan adlı bir cambazla karısı Emilyen. Okyanusta oltayla balık avlamak diye buna derler işte. Neyse şu tabancayı al yarın sabah laboratuvara götürürsün. Pek bir şey çıkacağını sanmıyorum ya. Öldürülen adam hariç herkesin parmak izi vardır üzerinde. Siz ne yapmayı düşünüyorsunuz komiserim? Bayan Gredisi arayacağım. Ortaya ikinci bir kadın çıkınca şart oldu bu. Sen de Emilyen ile şu anda nerede olduklarını öğrenmeye çalış. Merhaba Bayarma. Merhaba komiserim. Siz hala burada mısınız? Ne yaparsınız görev? Deminki tabanca sesini duydunuz mu? Evet duydum. E, ayrıca gazeteci Jibal da söz etti bundan. E, ben çok saçma buldum. Kaza ya da cinayet. Silahı çeken Antonio. Gösteri sırasında yabancı birisinin personel kapısından içeri girmesi mümkün mü? E, hayır. O kapıda duran adam görevine son derece bağlı biridir. Artist ve görevlilerin dışında kimseyi sokmaz içeri. Her yabancı birisi girmek isterse... ...müdürüyete telefon eder... ...ancak olumlu yanıt alınca içeriye bırakır. Oradaki giriş çıkışlarda aksamaya tanık olmadım hiç. Bu tür bir aksaklık dün geceki karmaşada çıkmış olamaz mı? Sanmam. Ee, i̇yice emin olmak istiyorsanız... ...bütün giriş ve çıkışların kaydedildiği deftere bakabilirsiniz. Güzel. Bundan iyisi can sağlığı. Bayan Gladys'in adresini nerede bulabilirim? Hmm, sekreter kız arkadaşıdır. Onda olabilir. Gazetecinin cinayet üstüne ileri sürdüklerini biliyor musunuz? Hayır... ...öldürülen adamın uzun süredir bir şantaj şebekesinin baskısı altında olduğunu söylüyor. Allah Allah, demek onu tanıyor. Yok canım, bu bilgiyi gazetesinin İfto'daki muhabirinden elde etmiş. İlginç, bunu gazetesinde yazmaya niyetli mi? Hayır, gözünü öyle korkutmuşsunuz ki cesaret edemiyor. <gülüyor> bu iyi, söyleyin ona ne kadar az konuşursa o kadar iyi olur. <gülüyor> gazetecileri pek sevmiyorsunuz galiba komiserim. Severim ama gerçek gazetecileri, onun gibi gevezeleri değil... Ber. İçeri girebilir miyim bayan Gladys ee, Bir dakika lütfen Buyurun Teşekkür ederim Rahatsız etmiyorum ya Niçin geldiğinize bağlı bu Biliyorsunuz sirkte bir cinayet işlendi Benimle ilgisi ne bunun Doğrudan bir ilgisi yok Size yalnızca birkaç soru sormak istiyorum ee, Cinayet gecesi niye kendinizi trapezden aşağı attınız <Gülüyor> Bunu da nereden çıkardınız Bir kazaydı o Kendinizi kandırıyorsunuz bayan Gladys Viskiyi seviyorsunuz. Sizi bıraktığı için ondan öz almak istediniz. Sizi ilgilendirmez bu. Saklamanızın bir anlamı yok. Viski arkadaşınızı. Evet sevgilimdi ne olacak? Ne vakitten beri? 5-6 aydır. Sizi Emilyen yüzünden terk ettiği doğru mu? Evet. Peki Emilien'in kocası bu ilişkiyi biliyor muydu? Bunun duyulmaması için viski her türlü önlemi alıyordu. Uzun süre ben bile anlayamadım. Whiskey'in ardından Emilyen de buraya geldi mi? Hayır Viski ile Antonia daha önce ayrılmışlardı. Peki siz? Benim sözleşmem devam ediyordu onun için orada kaldım. Peki Bayan Gladys... ...Viski sizi niye tokatladı? Yeniden bana dönmezse kendimi aşağıya atacağımı söyledim... ...ve bunu gerçekleştirdim hepsi bu. Başka bir neden yok mu? Nasıl? Mesela Emilia'nın kocasına her şeyi anlatacağınızı söyleyerek... ...şantaj yapmış olabilirsiniz. Hayır niye yapayım bunu? Onu sevdiğinizi söylemiştiniz ya. Saçmalıyorsunuz komiser lütfen beni artık yalnız bırakın. Hacjanın nerede kaldığını biliyor musunuz? Hayır bilmiyorum... Teşekkür ederim Bayan Gladys Bugünlük bu kadar yeter Benimle işinizin bitmediğini mi söylemek istiyorsunuz? Şu anda bunu ben de bilmiyorum Merhaba Antonio Merhaba komiserim Yeni bir şey bulabildiniz mi? Hayır ya siz? Bizim görevimiz değil ki bu Mermi hikayesini aranızda konuştuğunuzu sanıyorum. Elbette konuştuk. Hala aklınızı başınıza toplayamadınız mı? İşin iç yüzünü benden önce anlamanız gerekirdi. Mermi zavallı enşeyi öldürdü ama... ...gerçek hedef o değildi. Kimdi peki? Sizdiniz Bay Whiskey. Ne? Ben mi? Evet. Sizin ölmenizi isteyebilecek birisi. En azından bu kötülüğü düşünebilecek birisi yok mu? Ee, sanmıyorum. Daha doğrusu düşünemiyorum. İyi düşünün lütfen. Ee... Hiç kimse yok. Antonio sizi öldürmek istemiş olabilir mi? <gülüyor> Aman Benim burada olduğumu unutuyorsunuz. Unutmuyorum. Özellikle soruyorum. Her şeyi açık konuşmakta yarar var. Evet whisky. sizi dinliyorum. Ee, hayır. Böyle bir şey olsaydı bugün birlikte olmazdık. Peki o akşam piste çıkmadan önce tabancanıza göz atmış mıydınız? Hayır. Daha önce de söylediğim gibi içinde 3 kapsül bulunduğumdan emindim. Onu bir gece önce de kullanmış mıydınız? Evet. Evet. Diğer gösteriler de olduğu gibi. Öyleyse kapsüllerin perşembe gecesi... ...yani gösteri bitiminden... ...cuma gecesi piste çıkıncaya kadar ki... ...süre içinde değiştirildiğine inanmamız gerekiyor. Kuskusuz. Perşembe gecesi gösteriden sonra ne yaptınız peki? Makyajımı temizlemek için buraya indim. Ya sen Whisky? Ben de aynı şeyi yaptım. Bu süre içinde buraya başka giren oldu mu? Hayır hiç kimse girmedi. Peki çıkarken kapıyı kim kapattı? Ben kapattım. Anahtarla mı? <gülüyor> Elbette... Çıkarken anahtarı ne yaptınız Kapıcıya bıraktım kural bu Peki daha sonra ne yaptınız Sonra e, birlikte meyhaneye gittik Biraz içtikten sonra ayrıldık Cuma gecesi ilk olarak hanginiz geldi Ben ee, Benim makyajım viskiden uzun sürüyor Saat kaçtı anımsayabiliyor musun ee, Ona geliyordu Öyleyse kapıcıdan anahtarı sen aldın Evet Buraya girdiğinde herhangi bir anormallik gözüne çarpmadı mı Hayır her şey yerli yerindeydi ee, Sonra ne yaptın her zamanki gibi giyindim makyajımı yaptım Whiskey ne zaman geldi ee, işte, Tahminen 20 dakika falan sonra İkinizin hazırlığı kaçta bitti 10.30'a doğru Yani gösterinin başlama saatinde A Aşağı yukarı Bu sırada beklerken ne yaptınız Ertesi günü yapacağımız gösterinin Bazı ayrıntılarını gözden geçirdik Tam o sırada da Bayan Gladys düştü değil mi Evet Sonra da kadın kendine geldiğinde onu tokatladın Evet bu süre içerisinde burası kilitli miydi? Hayır. Gösteri sırasında unuttuğumuz bir şey olur diye kapıyı açık tutarız. O anda sirkte çalışan çocuklardan birisinin unutulan eşyayı çabucak yetiştirebilmesi için gereklidir bu. Piste çıktığınızda tabanca neredeydi? Burada mı yoksa yanınızda mı? Buradaydı. Masanın üzerinde. Hmm, teşekkür ederim. ...Rufalılar'ın durumu sunuyorum sizlere. Merhaba komiserim. Merhaba Dermont. Yeni bir haber var mı? Evet komiserim oldukça yol aldık. Emilyen'de Hacian'da buralar demiş. Hı, i̇kisi birlikteler miymiş? Hayır biz ki birlikte kalıyor. Hı, balistik raporundan ne haber? Branşö'nün kalbine saplanan kurşun Antonio'nun silahından çıkmış. Parmak üzerinden bir şey çıkartamamışlar mı? Yok no, hayır. Göya mermilerin üzerinde reçine bulunmuş. Bizimle alay ediyor bu adamlar. Bunun üzerinde durmanız gerekirdi dostum. Niye komiserim? Toz halindeki reçineyi elleri ayakları kaymasın diye cambazlar kullanırdı ondan. Yani bu durumda katilin sirk içinden olduğu kesinleşiyor. Evet. Ee, başka neler öğrendin? Aa, şey... Risky'nin sağa sola hayli borcu varmış. Hmm, kimlere? Antonio'ya, Arman'a, özellikle şimdi gösterisini izlediğimiz Avrupalılar grubundan William'a. Garip. Ne vakitten beri borçlanmaya başlamış? Emiliam Paris'e geldiğinden beri. William'la samimiyet dereceleri neymiş peki? Pek arkadaşlıkları yokmuş. Ara sıra bardak kahvede bir arada oluyorlarmış ama hep başkalarıyla. İkisini bir arada gören yok. Buna özellikle dikkat ediyorlardır belki de. Tanımadığı birinden daha doğrusu samimi olmadığı birinden bu kadar borç alması garip. Aslına bakarsan adamın viskiye borç vermesi daha da garip ya. Neyse önce viskinin niye bu kadar borçlandığını öğrenmemiz gerekiyor. Bu da viskiyi izlemekle mümkün. Hayat bu? Oo, nereden böyle Whiskey? Ooo siz misiniz komiserim? Otelime <gülüyor> gidiyorum. Hmm, sinirlisin biraz. <gülüyor> Her zaman olduğu gibi. Ya niye? Biz palyaçoların da dertleri vardır öyle değil mi? Olabilir tabii. Derdini öğrenmek istesen bana kızar mısın? Ee, hayır <gülüyor> kızmam ama yine de sormasanız iyi edersiniz. Peki nasıl istersen? Teşekkür ederim komiserim. Çok ne işlisiniz? Seni oteline kadar götüreyim. Sarhoşsun. Sarhoş mu? Pah, siz buna sarhoşluk mu diyorsunuz? Ayakta duramadığıma bakmayın ben. Asla sarhoş olmam. <gülüyor> tabii olmazsın tabii. Ama yine de ben seni odana kadar götüreyim. Peki nasıl isterseniz. Ee, yüzündeki morluk ne öyle biski? ki? Ee, bir şeydi. Küçük bir kaza... Az önce barda sandalyeden düştüm de Pek düşmüşe benzemiyorsun Sakın birinden yumruk yemiş olmayasın <gülüyor> Sizden de hiçbir şey gizlenmiyor komiserim Alacağı olsun o Antonio'nun Onu sakat bırakıp Sirkte hayvan bakıcısı yaptırmazsam Bana da visk ha, Hani Antonio senin en iyi arkadaşındı Bir zamanlar öyleydi Şimdi değil Biraz borç istedim vermedi Birkaç yüz franga esirgedi bende bunu senin iyiliğini düşündüğü için yapmış olmazsın. Arkadaş dediğin insanın kötü gününde belli olur. Eksik olsun öyle iyilik. Avrupalılar grubundan William bu konuda Antonio'dan daha iyiydi. Hay yaşıyorsunuz komiserim. Ama siz nereden biliyorsunuz bunu? <gülüyor> hem bana komiserim diyorsun hem de nereden bildiğimi soruyorsun. Oldu mu bu yaş <gülüyor> şimdi? <biz diye? gülüyor> Haklısınız <gülüyor> özür dilerim. Çok mert çocuk William. Son günlerde ondan gördüğüm iyiliği kimseden görmedim. Bana kazanması için canımızı tehlikeye attığımız Bay Arman bile... ...bir aylık avanstan fazlasını borç vermedi bana. Oysa bildiğim daha dünkü arkadaşım... Eskiden kimseye borcun yoktu Whiskey. Bu kadar e... parayı ne yapıyorsun? E... Yoksa sevgilin Emilya'na mi harcıyorsun? E... Evet komiserim. Bulduğum bütün parayı ona veriyorum. Para harcayan insan ortalıkta gezer değil mi? Oysa Emilya'nın sağda solda dolaştığını gören yok. E size dostça bir sırrımı açayım mı komiserim? Emilya'm hasta. Sevgilim falan değil artık o. Sadece acıyorum ana. Anladınız mı? Niye hastaneye götürmüyorsun peki? Onun hastalığı başka. Aramızda kalsın. Kokain hastası o. Ya. Şimdi nerede peki? Yukarıda para bekliyor. Mal bulmak için tabii. Merhaba Antonio. Merhaba komiserim. Viski arıyorsanız henüz gelmedi. Hayır hayır hayır. Seninle görüşmek istiyorum. Buyurun sizi dinliyorum. E, bu arada makyajımı yapabilir miyim? Elbette. E, geçen yaz Whiskey ile evrensel sirkteydiniz değil mi? Evet. Arkadaşının Emeliyen ile ilişkisi ne zaman başladı? E, sanırım Haziran ayı başlarıydı. İşte i̇ki ay sürdü. E, sonra Paris'e döndük. Şu halde Temmuz sonunda döndünüz. Peki mevsim bitmiş miydi? E, hayır. Eylül başında bitecekti. Peki mevsim sonunu niye beklemediniz? Önle anlaşmamız öyleydi. Sahi mi? Sakın bir olay çıkmasından korkmuş olmayasınız. Oradan ayrılmayı sen hissedin değil mi? Evet. Bu da Whiskey ile geçimsizlik döneminizin başlangıcı oldu. Eh, öyle. Öyleyse niye birlikte çalışmayı sürdürdünüz? Bir kadın yüzünden bizim gibi bir ikilinin dağılmaması gerekirdi. Antonio ile Viski adının piyasada ünü var. Ayrılsaydık bu ikiliye yazık olurdu. Viski dünyanın en iyi arkadaşlarından birisidir. Bütün bunların ötesinde çok iyi arkadaşımdır o benim. Ama en iyi arkadaşının gözünü moratmışsın dün gece. Evet. Emilienle ilişki kurduğundan beri viski sinirli, geçimsiz biri oldu çıktı. Evet, eh, ben de sinirli bir adamım. İşte sorun çıkıyor böyle. Sana son bir soru daha. Siz evrensel sirteyken Emilyen kokain kullanıyor muydu? Bunu nereden öğrendiniz? Dün gece viski içkiliydi, itiraf etti. Evet, sorma cevap vermedi. Ee, hayır, henüz kullanmıyordu. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Günaydın Bay Arma. Günaydın Komiser. Yeni bir haber mi var? Soruşturma henüz sürüyor. Bitmesini dört gözle bekliyorum doğrusu. Ya niçin? Sıkta büyük bir gerilim var. Herkes dedektif kesildi. Sağda solda hep bu konu konuşuluyor. Antonio'nun sinirleri bozuldu. Bu da gösterileri etkiliyor. İstemeyerek de olsa bir adam öldürdü. Sinirlerinin bozulması doğal. Giriş çıkış kayıt defterlerini getirtiniz mi? Evet e, buyurun. E, başka bir isteğiniz yoksa gidebilir miyim? No, tabii tabii. E, benim burada kalıp defterleri incelememde bir sakınca yoktur herhalde değil e, Elbette. Ha işte yardımcınız da geldi zaten. Merhaba Bayarman Merhaba Delmon Hoşçakalın Günaydın komiserim Günaydın Delmon Al bakalım şu defterleri Cumanın kayıtlarına bir göz at Hadi durma Peki komiserim Evet Burada bir tuhaflık var konserim Okuyorum Saat 22.30 Avrupalılar çıktı 22.45 William ayrıldı Arada başka çıkan da olmamış Aynı ekipten oldukları halde William neden 15 dakika geç çıktı dersiniz? Büyük bir olasılıkla kapsülleri değiştirmek için. Hazır herkes trapezden düşen Bayan Gladys ile ilgiliyken. Asıl katil William mı yani? Sanırım öyle. Hadi şimdi Hacjan'ı bulalım. Hacjan mı? Hem asıl katilin William olduğunu söylüyorsunuz hem de Hacjan'ı arayacağız. Neden? Onu bu işe iten Hajjan da ondan. Asıl öldürülmek istenen Whiskey'di yani. Bunu daha önce konuşmuştuk. Kusura bakmayın komiserim o kadar karışık bir iş ki içinden bir türlü çıkamıyorum Aslına bakarsan ben de tam çıkmış sayılmam Hacjanı nerede bulacaksınız peki? Önce Emilyen konuşacağım nasılsa onun nerede olduğunu öğrendik Belki o biliyordur Duyduğuma göre kadın eroin varmış. onunla konuşmanızdan bir yarar olmuyor musunuz? Deneyeceğim bir kere yararı olmasa bile herhalde zararı da olmaz Hadi bakalım bana şans dile İyi şanslar komiserim İyi günler Bayan Emilyen mi görüşüyorum acaba Evet buyurun Ben komiser Lambert Sizinle özel olarak görüşmek istiyorum Yalnızca Emilyen diyebilir miyim Nasıl isterseniz Buyurun sizi dinliyorum Yalnız ne söyleyecekseniz kısaca söyleyip beni rahat bırakın Uyumak istiyorum çok yorgunum Yorgun musunuz yoksa ilaç alma saatiniz mi geldi Ne ilacından söz ettiğinizi anlayamadım Hadi Emilyen neden söz ettiğimi çok iyi biliyorsun Çekinmenize gerek yok. Dostuz biz sizinle. Beni bir komiser olarak değil de çok sevdiğiniz bir insanın whiskey'nin arkadaşı olarak görün lütfen. <gülüyor> Almayın, ağlayın açılırsınız. Whiskey, whiskey tanıyor musunuz? Elbette. Peki benden ne istiyorsunuz? Whiskey'i öldürmek istediklerini biliyor muydunuz? Kim? Ha? Haciyan mı yoksa? Henüz bilmiyorum. Bunun için size geldim. Yardımınıza ihtiyacım var. Size nasıl yardım edebilirim? Whiskey ile olan ilişkinizin nasıl başladığından söz edelim isterseniz önce. Ee, Haziran ayı başlarında evrensel sirkteyken tanıştık onunla. Zaten Haciyan'ı hiçbir zaman sevmemiştim. Whiskey gibi birini aradım hayatım boyunca. Birbirimize hemen aşık olduk. Ama o... Antonio'nun baskısıyla beni bırakıp Paris'e döndü. <gülüyor> i̇şte hepsi bu. Peki siz ne zaman geldiniz buraya? Whisky'den bir süre sonra. Onsuz bir yaşama dayanamıyordum çünkü. Ha, peki kokaine nasıl alıştınız? Ee... Gladys alıştır değil mi? Çekinmenize gerek yok. Bunu Bayan Gladys'ten de öğrenebilirim. Evet. Peki size kokaini her zaman Bayan Gladys mi getiriyordu? Hayır son zamanlarda mal getirmeyi kesmişti Gladys. Sonra Hacian beni William'la tanıştırdı Şu Avrupalılar grubundan William'la Kokaini o buluyordu bana ha, Şimdi anlaşılıyor William viskiye verdiklerini sizden geri alıyordu Anlayamadım Viski size getirdiği parayı nereden buluyordu sanıyorsunuz? Arkadaşlarından borç alıyordu herhalde Arkadaşlarından değil ona yalnızca William borç para veriyordu ha, Şimdi anlıyorum Sonra da ben o parayla gidip William'dan kokain alıyordum Akıllı adammış Asıl akıllı olan sizin kocanız Hacian Hacian mı? Onunla ne ilgisi var ki bu olayın? Bunu nasıl düşünemezsiniz anlayamıyorum Sizi kokainaya alıştıran Hacian'dı Maksadı ikinizi birden süründürmekti Ve bunu gerçekleştirdi de Peki viskiyi o mu öldürmek istedi acaba? Sanırım bunu anlamanın tek yolu var O da Hacian'ı bulup konuşmak Onun nerede olduğunu biliyor musunuz? Hayır komiserim son günlerde hiç görmedim Hacjan beni William'la tanıştırdıktan sonra ortalarda görünmedi Peki Bunu Bayan Gladys'ten öğrenmeye çalışacağım Teşekkür ederim Emlian. hoşça Hoşçakal En kısa zamanda bu kokain alışkanlığından kurtulmaya bak O zaman viskiyle daha mutlu olursun Sağ olun komiserim Güle güle Gerçekten güç komiserim Niçin bayan Gladys? E bütün insanlara suçlu gözüyle bakmak zorundasınız <gülüyor> Bir bakıma öyle Hele bu kişi sirkte çalışan bir kadınsa Niye öyle düşünüyorsunuz? Sirkte çalışanlara büyük saygım vardır benim Özellikle sizi alkışladığım çok önemli <gülüyor> Teşekkür ederim O gece kendimi trapezden aşağıya atmasaydım Bu güzel sözü duyma fırsatı bulamayacaktım Biz sirk kadınlarının da bu kadarcık mutlulukları oluyor işte Sirk kadınları dediğinizde aklıma geldi Sizler neden makyaja fazla düşkün oluyorsunuz? Sahne de piste belki ama dışarıda değil. Örneğin ben şu anda da makyajlı mıyım? Doğru. Gerçekten makyajlı sayılmazsınız. Ee, sigara alır mıydınız? Teşekkür ederim. Kullanmıyorum. İzninizle ben içeyim. <gülüyor> Makyaj yapmıyorsunuz, sigara kullanmıyorsunuz. Merak ettim. Çantanız niye şişkin? Yoksa içi para mı dolu? <gülüyor> Alay mı ediyorsun? Alay filan ettiğim yok. Bayan gledis. Çantanızın içinde ne olduğunu merak ediyorum yalnızca Bu sizi ilgilendirmez Ama ben onun içindekini biliyorum Aha, Şimdi de falcılığa mı başladınız hmm. Bir tabanca ah. Onunla viskeyi öldürmeyi düşündünüz değil mi? <gülüyor> Üstelik onu çok seviyorsunuz <gülüyor> Evet çok seviyorum Hem de öldürecek kadar İnanın böyle bir şey aklımdan bile geçmedi Öyleyse bu tabanca ne arıyor yalnızca Bilmiyorum. Size iyilik yapmak istiyorum bayan Gladys O tabancayı nereden bulduğunuzu söyleyin bana Hajjan mı verdi? Evet. Sizi herkesin içinde tokatladığı için Whiskey'e kızdığınızı biliyordu çünkü. Tabancayı aldığıma bakmayın, ona öldürmeyi hiç düşünmedim. Emil yeni kokayına alıştırdınız ama. Beni rahat bırakın artık. Saklamanıza gerek yok bayan Galaydiş. Biraz önce Emilyen'le ile görüştüm. Onu kokayına siz alıştırdınız. Whiskey'den öz almak istiyordunuz çünkü. Bu fikri de Hajjan önerdi değil mi? Evet. Peki nasıl başardınız bunu? Emil yeni kendisine bırakıp gitmesine çok üzülmüştü. Aşk acılarına iyi geleceğini söyleyip yavaş yavaş alıştırdım. Peki kokaini nereden buluyordunuz? Haciyan'dan. Size malı haciyan mı veriyordu? Evet. Peki haciyan birdenbire niye kesti kokain getirmeyi? Amacına ulaşmıştı çünkü. Karısı acı çekiyordu. Hmm. Size bir soru daha. O gece düştüğünüzde daha doğrusu kendinizi aşağıya attığınızda... ...viskinin sizi tokatlamasının nedeni... yeni kokaini alıştırdığınızı öğrenmesiydi değil mi? Evet. Bunu ona kim söylemiş olabilir? Hacjan'ın yerini saklamanıza gerek yok artık Onu nerede bulabilirim Az önce altın Horoz barının girişinde oturuyordu Sarışın kısa boylu genç bir adam Adınız Hacjan mı? Evet Buyurun ne istemiştiniz? Ben komiser Lambert Size ne gibi bir yardımda bulunabilirim komiser? Birkaç sorum olacak Tabi buyurun Palyaço tanıyor musunuz? tanımaz olaydı. Hmm, anlaşılan onu sevmiyorsunuz ama haklısınız. Aynı durumda olsam ben de sevmezdim. Neden söz ettiğinizi anlayamadım. Karınızı elinizden almasından söz ediyorum tabii. Whiskey'i sevmeyişimin nedeni bu değil. O gece Antonio'nun silahından çıkan kurşun Brenşo'yu yerine viskinin kalbine saplansaydı daha çok sevinirdiniz değil mi? Bu olay beni hiç ilgilendirmiyor. <gülüyor> Öyle mi dersiniz? Oysa ben kapsülleri sizin değiştirdiğinize inanıyorum. Ne kapsülünden söz ediyorsunuz siz? Birisi Antonio'nun tabancasındaki kapsülleri gerçek mermilerle değiştirdi. O gün orada değildim. Ya Neredeydiniz peki? Cuma gününü ve gecesini bir karakolda geçirdim. Niçin? Biraz içmiştim. Bir polisle tartıştığım için beni karakola götürdüler. Ee, bir şeyler içelim mi? Siz için. Ben meyve suyu içeceğim. Yok, hiç olmazsa bir bira için. Ha, teşekkür ederim, alkol almak istemiyorum. İçki bir akrobatın ölümüdür komiser Öyleyse cuma günü niye içtiniz? O gün zayıflık gösterip içtim Sonucu da ortada Geçen yazdan bugüne Whiskey ile ilişkisini biliyor muydunuz? İlk günden beri Nasıl öğrendiniz? Rastlantı diyelim isterseniz buna Bir şey söylemediniz mi? Neye yarardı bu? Bir şey değiştirmezdi ki Peki intikam almak bazı şeyleri değiştirebilir miydi? Belki Riskeyi evrensel sirkte her zaman elinizin altındaydı. İstediğiniz an öcünüzü alabilirdiniz ama siz beklemenin tam bir intikam için daha uygun olacağını düşündünüz. Yalnızca hasmınızı öldürmek yetmiyordu size. Karınızın acı çekip sürünmesi de gerekiyordu. Ondan karınız diye söz etmeyin lütfen. Sizin soğukallı halinizden şüphelenmedi mi hiç? Bunu kendine sorun. Hem nereye varmak istediğinizi anlamıyorum. Benim üzerimde hiçbir şeyi kanıtlayamazsınız. Söyledim. O günü ve geceyi karakolda geçirdim. Bu da oyununuzun bir bölümü. Bana sirkte dram oynanacağına dair bir pusula gönderdikten sonra en iyisi ortalıkta görünmemekti. Kimsenin bir şeyden kuşkulanmayacağından emindiniz. O anda ne olup biteceğini gerçekten bilmiyordum. Bu arada bir şeye hesaba katmadınız. Antonio'nun miyop olduğunu. Hiçbir şey kanıtlayamazsınız komiserim. Boşuna çaba harcıyorsunuz. <gülüyor> Görürüz. Sizi istediğim zaman bulabilmeliyim. Elbette. çıkmaya hazırlanıyorduk. Son anda tatlıcı komikleri soktular araya. Gece yarısına kadar bekle artık şey yoksa. Biliyorum biliyorum. Bu değişikliği ben önerdim. Heh, niçin? Çünkü size kısa bir öykü anlatmak istiyorum. Komiserim. Komiserim önemli bir haberim var size. Hanşah'ın öldürüldü. Hmm, böyle olacağını biliyordum. Biliyor muydunuz? Nasıl? Şu anda tesadüfen yaşadığını biliyorsun değil mi ki? <Gülüyor> evet. Ya sen Antonio? Sen de çoktan cezaevini boylamıştın O daha belli değil komiserim Avrupalılar grubundan William sirklerde kaç yıldır çalışıyor? İki yıldır filan Mark'ın ayağı sakatlanınca onun yerini aldı Eh işin amatörü de olduğundan çabucak kaynaştı Whiskey bu William var ya Sana borç olarak verdiklerini Emelian'den geri alıyordu Nasıl? Emelian'in kokayın aldığı son adam William'dı çünkü Olanaksız bu Onunla nasıl tanışmışlar peki? Hazjan bizzat tanıştırmış çok gezip dolaştıkları için büyük uyuşturucu madde şebekeleri William gibileri satıcı olarak kullanırlar. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Evet, cebindeki parasının bolluğundan anlamalıydık. Senden öcül almak isteyen haciyen cuma sabahı senin her şeyi öğrendiğini ve bana söyleyeceğini bildirdi William'a. William da gerekeni yaptı tabii. Arkadaşları 22-30'da sirkten çıktığı halde o 15 dakika daha kaldı. Bu da kapsülleri evet. değiştirmesi için yetmişti. Peki bu sırada haciyen Bana bu gece sirkte bir drama oynanacak diye bir pusula gönderdikten sonra sudan bir nedenle o geceyi karakolda geçirdi. Vay canına. Peki size o pusulayı neden göndermiş olabilir? Whiskey'nin öldürülmesini garantiye almak için tabii. Benim burada olduğumu görünce William'ın Whiskey'nin kendisini ispiyonladığı hakkındaki kuşkusu pekişecekti. William benim ölmediğimi görünce niye kaçmadı? İlgiyi çekerdi bu. Ben sık sık sizin yanınıza girip çıktığım halde kendisini yakalamadığımı görünce Hacjan'ın oynadığı oyunu anladı. Öyle ya ortada bir oyun olsaydı onu hemen tutuklamam gerekirdi uyuşturucu madde kaçakçılığından. Hacjan da bunu bildiğinden çevreden uzak durdu bir süre ama bu onu kurtaramadı. Vay adam vay kezasını buldu desenize. Evet öyle de denilebilir. William onun kendisini aldattığını öğrenince dün gece Hacjan'ı vurdu. İki cinayet bir arada ha. Öyle. Hazjan onu bu işe kışkırtırken bir şeye sabah katlamıştı. Senin miyop olmanı Antonio. Aha. Ah! ah! <gülüyor> Miyopluğunun bir gün işe yarayacağını hiç düşünmemiştir. <gülüyor> evet. Her şey hazır mı Delmot? Hazır komiserim. Emrinizi bekliyoruz. Gösteri biter bitmez William'ı tutuklayın. <gülüyor> Sirk'teki cinayet adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Marcel Pierre Çeviren ve radyoya uygulayan Asuman Yakut Yöneten Metin Çoban Efektör Erhan Mesutoğlu Oynayan sanatçılar Komiser Timuçin Caymaz Delmot Enis Fosforoğlu Arman Ekrem Gümer, Antonio, Necdet Yakın, Viski, Sezai Altaekin, Bayan Gaston, Tomris Incer, Jibal, Zihni Göktay, Gladys, Bedia Ener, Emilien, Ayşegül Yalçın, Hajan, Ahmet Gülhan. Gösteri tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.